Merhaba, geçtiğimiz Eylül ayında Koza Altın Madeni İşletmeciliği açılan soruşturma üzerine kayyuma devredilmişti. Şirkete ait dikili çukur alandaki altın madeni ocağında bu kez kayyumlu olarak kapasite arttırımına gidiliyor. Çevresel etki değerlendirmesi komedisiyle çevre halk hukuk üçüncü kez yapılan kapasite arttırımında da umursanmıyor. Yasal olarak zorunlu olan halkın katılımı toplantısı bu kez de yapılamadı diyelim. Çukuralanda 7 Ocak saat 12'de yapılacağı duyurulan toplantının yapılacağı 25-30 metrekarelik küçük köy kahvesinin toplantı öncesi şirket çalışanlarınca doldurulması neticesinde halk toplantıya katılamadı. Toplantı duyurudaki saatten 10 dakika önce başlayıp 15 dakika sonra hemen sona erdi. Bu şekilde İzmir Valiliği Çevre ve İlşehircilik Müdürlüğü halkın katılımı toplantısını yapmış oldu. 50 imzalı tutanaklı durumu test eden Bergama Çevre Platformu şimdi kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daha geniş bir salonda yöre halkının katılımıyla toplantının tekrarlanmasını talep etti Bergama Çevre Platformu. Bu yılki Davos zirvesinde yayınlanan raporda 10 üzerinden 0.1 puan alarak çevre hassasiyetinde 60 ülke arasında 59. olan Türkiye'ye bir kötü haberde. Dünyanın en önemli üniversitelerinden Yale'dan geldi. İki yılda bir yayınlanan Yale Üniversitesi Dünya Çevre Performansı Endeksinde yani Environmental Performance Index EPI olarak geçiyor. İki yılda 33 basamak geri giderek genelde 99. olan Türkiye'ye doğa ve yaban hayatı koruma kategorisinde ise 100 üzerinden 22,5 puan alarak 180 ülke içinde 177. oldu yani sondan dördüncü. Bu EPI'nin... 9 ana kategorisi arasında Türkiye'nin en kötüye gittiği kategori oldu. Bu kategoride sağ Tome prinsipesi ve son sırada yer alırken onun önünde sırasıyla Somali, Afganistan, Türkiye, Haiti, Libya, Lesotho, Barbados, Suriye ve Irak yer aldı. Yale Üniversitesi Dünya Çevre Performansı Endeksinde en iyi ülke %90.68 ilerleme kaydeden Finlandiya oldu. %90'ın üzerinde ilerleme kaydeden İzlanda ise ikinci İsveç üçüncü oldu. Hep İskandinav ülkeleri devam ediyor. Bu ülkeleri ilk sırasıyla Danimarka, Slovenya, İspanya, Portekiz, Estonya, Malta ve Fransa takip etmiş. Doğa ve yaban hayatı korumada 10 yıl öncesine göre %23.4 geriye giden Türkiye, iç savaş ve diğer felaketlerle mücadele eden Irak, Suriye, Libya ve Haiti'nin bile gerisinde kalmış durumda. Dünya çapında önemli türleri koruma kategorisinde ise Somali ve Afganistan'ın da gerisinde kalan Türkiye 100 üzerinden 6.6 puan alarak 180 ülke arasında 179. oldu. 177. olduğu milli parklar ve diğer koruma alanları kategorisinde ise 10 yıl öncesine göre %30 geriye giden Türkiye iklim değişikliği ve küresel ısınmayı arttıran karbondioksit salımlarındaki hızlı artış yüzünden de bu kategoride 164. oldu. Türkiye'nin son 10 yılda gerileme kaydettiği diğer ana kategoriler ise çevre ve sağlık sorunları ve ormanlar. Türkiye'nin en yukarıda yer aldığı kategori ise 10 yıl öncesine göre %43 ilerleme kaydederek 35. sırada yer aldı. balık stokları o, e, konusu oldu. Demek ki balıklarımızda bir artış veya bir korumada en azından bir artış var. Türkiye hava kirliliği ve su temizliğinde de 10 yıl öncesine göre bir ilerlemesi var. Yine de hava ve su kirliliğindeki iyileşme yeterli diye sonuçlu. Çünkü nüfusun artışı ve dengesiz dağılımda etkisiyle çevresel sağlık sorunlarının son 10 yılda Türkiye'de arttığı tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı Ernst Moins, elektrikli araç sektörünün ülkesindeki gelişimine dair açıklamalarda bulundu. Moines, Washington otomobil fuarı kapsamındaki bir etkinlikte yaptığı açıklamada ABD Başkanı Barack Obama'nın henüz başkan seçilmeden önce 2015 yılı içinde 1 milyon elektrikli araç satış hedefi getirdiği hatırlatırlarken Aralık ayı sonu itibariyle bu rakamın 400 bini ancak aşabildiği bildirildi. Moines değerlendirmesinde Obama'nın bu hedefi belirlediği 2008 yılının Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde benzinin galon fiyatının 4 dolarken bu rakamın bugün 2 doların altında olduğuna vurgu yaptı. Yani dolayısıyla petrol artık çok ucuzlamış durumda. Düşük petrol fiyatlarının bu hedefe ulaşılmasında da doğrudan etkili olduğunu kaydetmiş Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı. 1 milyonluk toplam satış rakamının ancak bu gidişle 2020 yılından önce ulaşılabileceğini söylüyor. Daha önce mümkün değil gibi görünüyor. Elektrikli araç rakamlarının artmasında tabii ki. En önemli konulardan bir tanesi pil fiyatları. Bunlar kritik öneme sahip. Yönetimlerin elektrikli araçlara sahip olma ve kullanma maliyetlerini 2022 yılına kadar benzinli araçlarla aynı noktaya çekmek olduğunu söylüyor Moins. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı yine elektrikli araç sektörünün geleceğinin çok parlak olduğunu sözlerine eklemiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde halihazırda hazırda 250 milyon araç trafikte var. Bunların elektrik ve hibritli araçlar grubundakileri diğerlerine göre maalesef hala 8 ila 10 bin dolar civarında daha pahalı. Dolayısıyla ülkede 30 civarında olan elektrikli araç modeli şu anda satışta ancak halen yeterli hızı kavuşmuş değil ama yine de artış söz konusu 2015 yılında bir önceki yıla göre 115 bin elektrikli araç daha fazla satılmış.